Muhterem Müslümanlar, Allah tarafından inzal edilen mukaddes kitabımız ilk tasdiki, tebciri Allah'tan alır. Allah onu doğrular. Allah Celle Celaluhu onun içinde bulunan şeylerin aynı hak ve hakikat olduğunu ifade eder. Kainatın efendisi insanlığın iftihar tablosu binlerce delille müeyyet peygamberlerin haber verdiği bütün hakikatların keşifi olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a inmesi itibariyle o tasdik eder doğrular ve tebcir eder. Bu kelam Allah kelamıdır der. Hadiseler Kur'an'ın Muysul beyanı doğrular. Zamanında haber verdiği her şey sırası geldiği zaman sahneye çıkıverir. İlimler Kur'an-ı beyanı doğrular. İşte bütün bu hakikatler muhacihesinde, ileride peşi peşini olacak bu meseleler muhacihesinde, Kur'an kendi kendine lari ve Onda asla şek ve şüphe yoktur. Dili bilin bilmeyin, edasına aşina olun olmayın, sizin dahi ondan anlayacağınız, ve Allah kelamı olduğuna hükmedeceğiniz tarafları vardır. Bu yönüyle siz de la ribe fi dersiniz, onda şüphe yoktur. Allah tarafından indiğinde, sizin bütün saadetlerinizi hamil bulunduğunda, merak ettiğiniz her haberle geldiğinde, şüphe olmayan bu kitap aynı zamanda sizin için hidayet kaynağıdır. Fakat siz müttaki olursanız, ondan istifade edeceksiniz. Huden lilmuttakîn diyor. O, müttakileri hidayet eder. Ve değişik bir kıraatta, لَاْغَيْبَ fihi لَاْغَيْبَ fihi هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَ Onda şüphe yoktur, onda müttakiler için hidayet vardır. Onda şüphe yok, müttakiler için hidayet var. Allah'tan çok korkan kimseler için, Allah'ın himayesine girenler için, aklın idlalasından sakınan kimseler için, kafasına, karihasına itimat etmeyen kimseler için, aklı hakikati anlamada bir alet olarak kullananlar için, Peygamber'in sesine, sözüne, soluğuna kulak verenler için hidayet vardır. Kainatın teşrihatını yapan, Allah'ın vazettiği kainat kitabının manasını anlayanlar için hidayet vardır. Demek ki Kur'an evinizde durursa, bir mahfaza içinde asılı kalırsa, size hidayeti olmayacaktır onun. Sizi cinden, periden, vampirden kurtaramayacaktır. Sizi devrün talaletinden, küfründen, küfranından... Tereddinin bataklığına düşmeden sizi kurtaramayacaktır. Onun sizi kurtarması sizin ona sarılmanıza bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu öyle bir hablullah'tır ki bir uçu Allah'ın elinde bir ucu da sizin elinizde. Tutunduğunuz zaman sizi saadete yükseltecektir. O sizin elinizde olduğu zaman gönlünüzde olduğu zaman Kafasın, kafanızda manası teşrih edildiği zaman ona tutunmuş sayılacaksınız. Evinizde çiviye bağlı olduğu zaman paslı çiviye bağlı olacak o. Demek ki gönlünüze bağlı değil. Manasını anlamadığınız zaman onu dua kitabı durumuna düşürmüşsünüz. Kendisinden istifadeyi düşünemediğiniz, düşünmediğiniz, akıl edemediğiniz Kur'an-ı Kerim sizi saadetlere götürmeyecektir. O müttakilere hidayettir. Onun gerçek cemaati, her meselesini anlamak için hahişkar istekli, dolu dolu ona mütevecci. Bir tek meseleyi anlamadığı zaman günlerce yemeden, içmeden iştahı kaçıyor, uykusu kaçıyor. Hazreti Ömer'in bir kelimesini anlamadığını biliyoruz. ben kelimesini anlamadığını teessürle, teessürle, benim şurada size kudde irad etti, minber gibi minberinden halka iradetti. etti. İnsan ne kadar az biliyor, Ebbe'nin manasını gönlüme itminan verecek şekilde bilemiyorum dedi, teessüfünü ifade etti. Her kelime üzerinde günlerce durmuş, her kelimenin teşrihatını yapmış, her kelimenin nurunu görmüş, nuruna ermiş. Her kelime gönlünde ayrı bir ışık yakmıştı Kur'an kelimeleri. Bir tek kelimeye tekabül eden noktada zulmani bir hava müşahedettiği için niçin tenevür etmiyor? diye teessüf etmişti. Ömer'in kitab olduğu kadar Kur'an kitabınızdır. Hüden müttaki, müttakilere hidayettir derken cemaat içinden kim müttakiyse onun için hidayettir. Açacak, bakacak, anlayacaksın. Getirdiği şuura, ruha ermeye çalışacaksın. Neşrettiği envar altında meselelerini tahlila koyulacaksın. Zulmani havandan, beşeri karanlıklarından, şehvetin dumanından uzaklaşarak onu kendi saf alemi içinde kavramaya, idrak etmeye bakacaksın. Fihi <gülüyor> hüdenl-muttakîn müttakilere onun içinde derununda hidayet vardır. Dolu dolu heyecan vardır insanı cennete sevk eden. Dolu dolu coşkunluk vardır insanı Allah'a sevk eden onun içinde. Dolu dolu nur ve esrar vardır onun mahiyeti ulviyyasında. Ve saadet vardır onda. Tutunan şahsen saadete erecektir. Tutunan aile aile olarak saadete erecektir tutunan bir cemaat saadeti erecektir. Ona sahip çıktığını zanneden cemaat, hala onu evlerde duvarlara atmaya devam ediyorsa, açıp içine bakmıyorsa, hakkında yazılan hakiki tefsirler okumuyorsa, onun büyük mahiyetini keşfedebildiği kadar kavramaya çalışmıyorsa, müsaadenizle ben bu cemaat Kur'an'a sahip değil, değildir diyeceğim. Ve kimse kırılmasın bundan. Dilini bilmediğiniz, havasına, edasını akıl erdiremediğiniz, hakkında tefsirler okuyup anlamaya çalışamadığınız kitap, sizin kitabınız değildir desem sakın darılmayın. Gazeteniz vardır sizin, ondaki pehlivan yazarlığını bilirsiniz. Fıkra yazarlığını bilirsiniz, roman yazarlığını bilirsiniz. Hangi ay, hangi mevsim, ne haftalar karıştırıldı onları bilirsiniz. İşte o gazete kadar okuyup ilgilenmiyorsanız gazete kadar sahip değilsiniz dersem sakın gücenmeyin darılmayın hakkında en azından onu peynir ekmek yeme rahatlığı içinde başkalarını anlatacak kadar malumata sahip değilseniz benden müsaadenizle siz Kur'an'a sahip değilsiniz diyeceğim ve bundan da darılmayın 20. asrın bütün zalaletlerinin bütün felaketlerin ötesinde 500 600 700 milyon İslam camiası, cemaati, İslam milletleri bütün kopuk kopuk olmanın arasında işte bunun cezasını çekmektedirler. Bütün huzursuzlukların verasında bunun cezasını çekmektedirler. Saadetten mahrum kalışların arasında bunun cezasını çekmektedirler. Her şeyi arkaya atma Yeniden nur ve saadet asrını getirme. Yeniden Kur'an'ın hidayet olduğu devri ihya etme. Ondan istifade etmeye ona teveccühe bağlıdır. Biri çıkıp da başkalarının yavesini bana arz etmeye kalkışmasın. Kur'an bizim kitabımız olduğu halde niçin geriyiz bana demesin. Kur'an ne zaman bizim kitabımız oldu da biz geri kaldık? Ne zaman onun manasını anladık? Ne zaman onun emrettiği cihadı yaptık, ilmi yaptık, tefekkürü yaptıksa geri kaldık. Sahip çıkmadığımız bir Kur'an bizi bıraktı ve batılı ondan istifade ettiği nisbette telakki ettiyse bu bize ait bir cürümdür. Ve bu cürümün tövbesi yeniden Kur'an'a dönmektir. İmamın size yaptırdığı tövbe değil. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la demek değildir. Kur'an'ı bıraktığımız gürmüne karşı böyle bir tevbe etmeye kalkarsanız bu tevbe de ayrıca tevbe isteyecektir. Bu istiğfara da istiğfar etmek icap edecektir. Sirsile halinde istiğfarlar birbirini takip edecektir. Kur'an'dan kopuş gürmünün tevbesi Kur'an'a dönüş tevbesi olacaktır. Dönecek anlayacaksınız. Büyükler müceddikler hakkında ne yazdı? Onların yazdığı şeylerle bu esrar menbaanı, bu sistemler, galaksiler mecmuasını anlamaya çalışacaksınız. Bu mültakal vahveyni anlamaya çalışacaksınız. İç ve dış dalgaların burun buruna kula kulağa, dudak dudağa gelmesinin manasını anlayacaksınız. İçinizde derinleşecek, dışınıza doğru açılacaksınız ama bunlar okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Herkes okuduğu, tuttuğu gazete kadar Kur'anı tutacak. Herkes beğenip takdir ettiği parti, siyasi lideri kadar Hazreti Muhammed'i tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kainatın efendisi sevilen insanlar arasında yerini alacak. O kadar, o zaman mukaddes kitabımız o nisbette, o miktarda seven kimseler nazarında onların kalbinde yerini alacak. Ve işte bu bizim hidayete ermemiz, müttaki olmamız, şek ve şüphe içinde bulunmayan Kur'an-ı Muhsül Beyana teveccühümüz nismetinde olacaktır. Allah'ın lütuf ve inayetine istinaden ariz ve amik, ileride arz etmeyi teslim ettiğim bu hususu ilerideki devirlere havale ediyorum. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى النَّظَامُ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحبون